Allahu bilahe min shaitani rajim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. ve, ve, ve min syiata amalina. Men yethil lahu ve men yudil falahadilah. Ve ıshhadu an la ilaha illallah waheeduhu la shirkila. Ve ıshhadu anna muhammadan abduhu ve Fe yine istaghal hadis kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri mühtesatuhâ ve kulle mühtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin fî'nâr. Hadis usulünde 3. başlık haber hadis maddesindeyiz. Bir haber onu verenlerin adet ve derecelerine göre mütevâtir, meşhur, müstefiz, garip, fert veya aziz olur. Haber, senedinde bulunan iptisal ve inktaya göre merfu, mevkuf, maktu, mürsel, munkatı, muadal, müdellet, muanan, muallakadarın alır. Haber, sened ricalinin hız ve adalet derecelerine ve senedin iptisal ve inktarına göre sahih, Hasen ve Daif adlarıyla kısımlara ayrılır. Daif haber de hadisciler katında şaz, mahfuz, münker, ma'ruf, muallel, muzdarip, müdreç, maklup, musahhaf, muharref gibi kısımlara ayrılır. Haber şuyu derecesine göre yani yaygınlık derecesine göre mütevatir veya haberi vahid olur. Haberi vahidin çoğulu ahbar ahattır. Haber-i Vahid, lugat yönünde bir şahsın verdiği haber manasına gelirse de hadis ıstılahında mütevatir derecesine ulaşmayan haber demektir. Binaenaleyh haber Vahid'in ravisi bir, iki veya daha fazla kimse olabilir. haber Vahid, meşhur, aziz yahut garip kısımlarına ayrılır. Yani bunların hepsi haberi Vahid türündendir. Meşhur hadis, aziz hadis, garip hadis diye. Haberi mütevatir, yalan üzerinde ittifak etmeleri adeten muhal, yani imkansız olan bir cemaat tarafından, topluluk tarafından nakl olunan haberdir. Bu cemaatin adetinde ihtilaf edilmiştir. Yani bu tanımda ittifak edilmiştir. Yalan söylemeleri adeten imkansız olan bir topluluk tarafından rivayet edilen diye. Bunda ittifak var. Cemaatin sayısı hakkında ihtilaf edilmiştir. 3, 5, 7, 10, 15, 40 ve daha başka sayıları kabul edenler vardır. Ayrıca haberin görülen ve iştilen türden olması, haberin verildi andaki adedin ortada ve sondaki adetin eşit olması şarttır. Tevatür ya lafzi olur ya manevi. Haberi duyulan lafızlarıyla aynen nakletmek, lafzi bir manayı, farklı lafızlarla nakletmek ise manevi olur. Mesela kim benim adıma kasten yalan söylerse, cehennemde oturacağı yeri hazırlasın hadisi, mütevatir olup, Tevatürü lafzıydır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi bu lafızlarla söylemiş, ondan bu lafızlarla aktarılmıştır. Burada diğer türlere geçmeden önce usul kitaplarında bulamayacağınız bir açıklama yapmamız gerekiyor. Şimdi Allah Resulü ve vesselam'dan iki tane farklı sahabe, iki farklı sahabe rivayet ediyor. Bu iki farklı sahabeden iki farklı en az iki farklı Sika tabi'i rivayet ediyor. Bu iki farklı Sika tabi'inden de iki tane farklı Sika tebe tabi'i rivayet ediyor. Bu haber mütevatirdir. Yani iki farklı kanaldan gelen, tamamı Sika olan ravilerden, yani iki kanaldan gelen hadis mütevatirdir. Şöyle bir şey varsa, mesela bu tariklerden birisi Tamamen Sikaraviler zinciriyle oluşuyor. Diğerinde zayıf ravi var. Bu haberi vahittir. Yani buna aziz denilir iki tarikten geldiği için. Aziz denilir ama haberi vahit türündendir. Veya üç tarikten gelsin isterse. Eğer bunlardan sadece bir tanesi Sikaraviler yoluyla yani sahih bir isnat dediğimiz isnat da geliyor. Diğerlerinde zayıflık varsa... Ee, bu üç tarihten geliyorsa o zaman meşhur oluyor. Ee, fakat bu da haber rivayet türündendir. Yani bizim mütevatir dediğimiz haber en az, her tabakasında en az iki tanesi Sikaravi tarafından rivayet edilmiş hadis. Bu niye böyle? Yani biz burada mesela usul kitaplarında zikredilmeyen bir şey söylüyoruz. Bu daha çok kelamcıların e, dile getirdikleri, sonrakilerin dile getirdikleri şeylerdir. Yani 3, 5, 7, 10, 40 neyse bu sayılar. Biz öncelikle bunun delilini yani mütevatir haberin bağlayıcılığınsını öncelikle e, Kur'an-kerimde mesela Taha suresinde Allah Azze ve Celle'nin e, Musa Aleyhisselam'ın İslam dinine naklettiği vecalli veziyam min ehli Harune ahi ayetinde yanımda e, yardımcı olarak bir de Harun'u gönder Ey Rabbim Firavuna hucret ikamesi için. İki kişilik bir haber. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yani kitap ve e, sünnette gelen umum delillerde e, adi hükümlerde yani sıradan hükümlerde e, cinayettir, yaralamadır bunun gibi meselelerde iki adil şahit şart koştuğunu, yine nikah ahkamında iki adil şahit şart koştuğunu görüyoruz. E, bunlar Şimdi e, Sika dediğimiz ravi, yani şahit olarak el aldığın zaman, adil şahit, onda sadece adalet aranıyor. İki tane adil kimse adeten yalan söylemesi imkansızdır. Bunlar birebir aynı lafızlarla rivayet etmişlerse, burada e, yalandan bir kuşku olmaz. Bu sebeple Ömer bin Hattab radiyallahu uygulaması, mesela Kur'an'ın mütevatir olduğunda icma vardır. Bütün ayetleri mütevatirdir Kur'an-ı Kerim'in. A biz biliyoruz ki pek çok ayeti sadece iki tane sahabenin şahitliğiyle sabit olmuştur. Ömer radıyallahu çünkü bunu şart koşmuştu. Kimin yanında Allah Resulü aleyhisselatü vesselamdan ezberlediği ayet varsa, Kur'an ayeti varsa getirsin dedi ve Kur'an cem edilirken her bir ayet için en az iki tane şahidi şart koştu Ömer radıyallahu Bu mütevatirin alt sınırıdır. Demek ki her tabakada iki adil şahit, Varsa bu mütevatirdir. Haberi aziz veya haberi vahid yani aziz yani mütevatir olmayan haber, haberi vahid sayıldığı için aziz eğer mütevatirden başka sayılacaksa, yani haberi vahid türünden sayılacaksa aziz normalde iki tarikle gelen hadistir. Az önce açıklamasını yaptık. Ne zaman aziz olur, iki tarifle gelen haber, ne zaman mütevatir olur. Eğer bütün ravileri sika olan iki farklı e, rivayet zinciriyle gelmişse bu haber mütevatirdir. Ama bunlardan bir tanesi sika yoluyla gelmiş, diğerisi sika yoluyla gelmemiş veya ravilerden bir tanesi sika değil, o aziz türündendir. İsterse üç olsun bu. E, şöyle bir şey de olur. E, yani bunu dallandırıp, budaklandırıp pek çok örnekleri verebilirim ama e, sadece anlaşılması için basit örneklerle anlatayım. Cabir bin Abdillah radiyaland'dan bir hadis düşünün. Aynı zamanda açma Ebu Hureyre radiyaland'dan bir hadis var. Cabir radiyaland'dan rivayet eden tabiî Muhammed bin Münkedir. Ebu Hureyre radiyaland'dan rivayet eden Ebu Seleme bin Abdirrahman. Ebu Seleme'den rivayet eden Zühri. Cabir Radyalantı, Muhammed bin Münkedir'den rivayet eden Aziz bin Ebi Ravvat. Şimdi burada bir zayıflık belirdi. Abdülaziz bin Ebi Ravvat hıfzı yönünde zayıf bir ravi. Hıfzı zayıf. Burada karşılığı ne? Zühri. Zühri sikah. Sevd bir ravi. Şimdi bu ikisi hangi türden bir hadis? Aziz. Yani mütevatir derecesine ulaşmadı. Neden? Burada bir pürüz var. Evet. Şöyle düşünün. Zühri'den de birisi rivayet ediyor fakat Zühri'den rivayet eden zayıf. Sonra Aziz bin Ebi Ravvad'ın tarikine mutabat eden başka bir sika var. Mutabat. Cabir tarikinde ne oldu? Hasıl oldu ve e, zayıflık giderildi. Burada zayıflık kaldı. Zühri'den rivayet eden kişi sebebiyle. Zayıflık burada var. Halen aziz rivayetimiz. Mütevatire ulaşmadı. Ne zaman mütevatir olur? buradaki de giderilirse Buradaki de giderilirse Bunun gibi Haberi meşhur ve müstefis Hadisçilere göre Haberi meşhur ravilerin adedi mahsur olmak üzere yani sınırlı olmak üzere en az 3 yol ve isnadleri nakl olunan haberdir. Yani demek ki bizim bu haber meşhuru veya müstefizi el alırken dikkat edeceğimiz nokta bu isnatlarda, bu tarihlerde zayıflık olmaz. Eğer üçü de zaten sayı olursa mütevatirdir. Fıkıhçılara göre işte buna müstefiz, yani fukaha buna müstefiz diyorlar, meşhur hadise müstefiz diyorlar. Bu hadis ıslahındaki meşhur hadisin tarifidir. Bir de ıslahi olmayan lugavi manada meşhur hadis kullanımı vardır ki isterse tek tarihten gelsin yaygınsa yani lugavi manada meşhur şöhret bulmuş hadis buna da meşhur derler ama bu ıslahi bir kullanım değil. Mesela ameller ancak niyetlere göredir. Niyetlerledir hadisi meşhur hadistir. Lugavi olarak, ıslahi olarak değil. Çünkü sahabeden sadece bir tane ravisi var. Yine tabinden sadece bir tane ravisi var. Fakat tabinden rivayet edenlerin sayısı yüzlerce. Fakat ilk iki tabakada sadece birer tane ravisi olduğu için esasında bu haberi vahittir. Fert hadistir yani. Fert hadis. Fakat halk arasında çok yaygın, meşhur bir hadis olduğu için buna lugavi manada meşhur denir. Fakat ıslahı manada meşhur denmez. Haberi aziz ve garip. Bir hadisi Zühri ve Katade gibi rivayet ettikleri, Toplanmış olan yani rivayetleri derlenmiş olan meşhur imamlardan rivayet etmekle bir kişi tek başına kalırsa bu hadisin garip. İnfirat eden raviler iki veya üç kimse olursa aziz. Rivayet edenler bir cemaat olursa meşhur olur. Bunu zaten tarif etmiş olduk az önce. Haberi garip hangi mertebede olursa olsun rivayetinde bir tek kimsenin tek başına kaldığı haberdir yani e, fert hadis. Yani, haberi rivayet hocam haberi vahit. Şimdi bak haberi rivayet dedik ki genel bir isim aslında. Ya. Haberi vahit genel bir isim. Fert hadise de derler. yani garip eşittir fert bu manada alın. Fert hadise de derler. aziz hadise de derler. Müstefis hadise de derler. Bunların hepsi e, haberi vahidin Şumulünde. Yani mütevatir olmayan haberleri, haberi vahid dendiğinden bu. Hadisi Şaz, zayıf hadis türlerinden, Şaz'ın tarifinde iktiraf etmişlerdir. En çok itimat edilen tarife göre Şaz, makbul olan bir Rabinin kendisinden daha makbul olana muhalif olarak rivayet ettiği hadistir. Bu en çok itimat edilen tarif diye almış kitapta ama aslında şöyle demek lazım. Bu problemli bir tarif. Çünkü münker ve maruf hadisin tanımından bunu ayırt edebilmemiz için şöyle dememiz lazım. Aşağıda vermiş bunu diğer bir tarife göre diye. Sika olan bir ravinin, güvenilir olan bir ravinin diğer sika olan ravilere gerek metinde gerekse senette ziyade ve naks ile yani eksiklik ile muhalif olarak rivayet etti hadistir. Mesela yani ziyade ile muhalefet bilinir. Yani metne yaptığı bir ziyade e, hadiste geçen manaya tamamen e, muhalif olabilir. Mesela başka ravilerin rivayet ettiği hadiste mana farklı iken e, bunun aktardığı ondan sıka olmayan kimsenin aktardığında bir ziyade vardır. Onun aktardığının manayı tam tersine çeviriyor mesela. Bu durumda bir münkerlik vardır. Bu ziyade münkerdir. Eksiklikle münkerlik, şeylik, şazlık nasıl olur? Ee, mesela Müslim'in rivayetlerinden birisinde şöyle bir şaz e, haber var. Ee, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah Allah Kulların e, amellerine ve şey görünüşlerine değil, dış görünüşlerine değil, kalplerine ve amellerine bakar. Bu sahip bir yolla gelmiştir. Kalplerine ve amellerine. Eksiltme nerede? Diğer bir ravi eksik yolla. O da sika ama eksik rivayetli için buna şaz diyoruz. Allah sizin dış görünüşlerinize değil, işte malınıza, mülkünüze, kıy kıyafetinize değil, kalplerinize bakar. Amelleri çıkardı buradan. Bak bu eksiklik manada bir muhalefet meydana getiriyor. Yani amellerin bir önemi yokmuş gibi böyle bir ciddi bir muhalefet getiriyor. Böyle bir haber şazdır, eksiltme yoluyla şazdır. Yine isnatta ve isnatta da bu meydana gelebilir. Ravi düşürme veya ekleme çetinden. Hocam ikisi de eşit ise nasıl anlaşılacak yani? Şimdi bak, eşit derecedeyse bir diğerine sıkanın ziyadesi denilir. Ama düşün yani, şimdi az önce bir örnek verirken Zühri, Zühri'nin 10 tane talebesi, aynatsı rivayet etmiş olsun. Bunlardan 9 tanesi şu lafızla rivayet ediyor, bir tanesi hıfs bakımından onlara karşı muhalefet edemeyecek bir tanesi böyle eksilterek rivayet ediyor. Bu şazdır bunun gibi. Münker hadis, şimdi e, bu notlarda verdiğimiz metinde şöyle demiş, Münker bir tek yoldan gelen, başka yoldan rivayeti malum olmayan hadistir ki buna hadisi fert denir. Eskilerin, yani eski muhaddislerin indinde Münker diye buna diyorlar. Ama ıslah olarak hadis ilminde oturan Münker, yani zayıf hadis kategorisine giren Münker, Şudur, zayıf bir ravinin, çok zayıf bir ravinin, e, zayıflık bakımından kendisinden daha üst mertebede olan, mesela ezberi, yanılgıları, ezberi daha iyi olup yanılgıları, daha az olan bir raviye muhalif rivayetidir. Böylelikle zayıf ravinin rivayetine maruf denilir. O da zayıf türüdür çünkü zayıftır ravisi. Ondan daha zayıf ravinin ona aykırı olarak rivayet ettiği rivayete de münker denilir. Istilah kaidelerinde, hadis ilminde oturmuş olan münker tanımı budur. Ama eskilerde işte şu tabir çok kafa karışıklığına sebep olabilir. Mesela münkerül hadis derler. Bununla kastettikleri onun çokça tek kaldığı rivayetleri var. Fert kaldır rivayetleri var. Yani onun kalınasında bu tabir zarar vermez. Veya bu hadis münker diyen eskiler ise burada düşünmek lazım, araştırmak lazım. O, onun zayıflığını kastetmemiş olabilir. Onun tek kaldığını. O ravilerinden birisinin tek kaldığını e, kastetmiş olabilir. Buna dikkat edilmesi lazım. hadisi metruk Metrok Tereke kökünden gelir. İsmi mef'ulüdür bunun e, terk edilmiş demek. Hiçbir sıkanın hadisine muhalif olmaksızın yani sıkalara muhalefet söz konusu değil burada. Yalancılık, galat yani fuhuş galat dediğimiz çirkin hatalar. Fısk vesaire gibi hallerden birisiyle müttehem olan, suçlanan bir ravinin rivayet ettiği adı ise metruk namı adı verilir. İsterse sikalara muvaffakat etmiş olsun, onlara uygun olsun rivayeti. Eğer ravilerinden birisi yalancılıkla, huşu galat ile yani ağır hatalar, yani böyle basit hatalar değil, ağır yanılgılar, galat, fısk adaleti zedeleyen, yani kişinin adaletiyle, dindarlığıyla alakalı, dindarlığını ortadan kaldıran bir şeyle nitelenmişse bir ravi, o ravinin hadisi metruk'tur. Yani o ravi metruk bir ravidir, terk edilmiş manasında. İsnattaki ittisal ve inkitağa göre, yani senedin bitişik olması veya kopuk olmasına göre hadisin taksimine gelince, İki esasa göre ele alınır bu. Birincisi senedin iptidası yani başlangıcı ki e, hadisi rivayet eden veya kitabına yazan muhaddis, müellif hadisesinin sahibi iptidası burada. Yani buhariden başlıyor mesela. Senedin müntehası yani sonu o da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam senedin sonunda yer alıyor. Senedi Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'e tasrihen yani açıkça veya hükmen ulaşan hadi ise merfu sahabide kalırsa mevkuf senedi bir tabi veya daha beride daha aşağıda bir ravide kalırsa maktu denilir. Yani bir söz veya fiil, davranış, takrir bunlardan birisi. Eğer Allah Resulü ve vesselam e, nispetle geliyorsa bu merfudur. merfuda kendi arasında tasrihen merfu, hükmen merfu diye ayrılıyor. Yani mesela bazı sahabelerin sözleri vardır ki bu şahsi görüşle söylenemez. Ve ona hiçbir sahabeden de muhalif bir rivayet yok. Veya Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tefsiri hakkında sahabeden gelen rivayetler gibi. Bunlar hükmen merfudur. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylemiş, kabul edilir. Çünkü sahabe şahsi rey ile bu alana girmez. Kur'an'ı tefsir etmeye kalkmaz. Bunlar hükmen merfudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesum'a nispet edildiği için. Eğer bu sabide kalıyorsa, yani bir fiil veya söz sabiye aitse ona mevkuf diyoruz. Mevkuf vakafenin, vakafe fiilinin ismi mefulüdür. Yani duraklamış, duraklatılmış, sabide kalmış. Eğer tabiinde kalıyorsa söz veya fiil, tabiine aitse ona da Kataadan gelmek, kata'a kesmek demek maktuğ, onun ismi mef'ulü maktuğun, maktuğ kesintiye uğramış. İmkıta gibi değil bakın, ile maktuğuyu birbirine karıştırmayın. Maktuğ bir haber, sahih olabilir ama munkatı sahih değildir, munkatı zayıftır. Evet, merfu muttasıl olsun munkatı olsun, isnadı ister, ister. Bitişik bir isnad olsun, isterse kesik, kopuk bir isnad olsun. Eğer veya mürsel olsun Allah Resulü ve Vesselam'a bir söz veya fiil nispet ediliyorsa o merfudur. Ona nispet ediliyor. Hatip, e, hatibül Bağdadi, mürsel olmasını reddederek, Merfu, sahabinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden haber verdiği yan naklettiği hadistir demiştir. Yani Mürsel'i merfu kavramından hariçte ele almıştır. Bu Hatibül Bağdadi'ye has özelliklerden birisi. Onun bazı farklı yaklaşımları var bazı ıstıvahlarda. Bunlar yani hadis ilminin otoriteleri bu ıslahları ilk koyan alimlerden yani bu konuda eser yazıp tedvin eden alimlerden. Bu sebeple alimler arasında bazı farklı isimlendirmeler olabilmiştir. Buna dikkat etmek lazım. Eğer hatip merfu diyorsa bir adise mesela o kesinlikle demek ki değil. Öyle bir intibaya sahip olabiliriz. Mevkufun mutlakı sabiye hastır. Yani sabiye etlak edilir, sabiye nispat edilir. Yani mevkuf denilince senedi sabide kalan, peygambere ulaşmayan hadistir. Eğer hadisin senedi sabiden daha beride, daha aşağıda bulunan bir tabide kalırsa, o zaman bu hadise mutlak olarak mevkuf denilmez. Mukayyet olarak mevkuf alet tabi'i denilir. Yani az önce maktu dediğimiz var ya, buna... Mevkuf alet tabi'i denildiği de vakiidir. Yani tabi'nde duraklamış, tabi'nde kalmış o rivayet. Fakat ıstılah olarak bizim kabul edeceğimiz şey mevkuf denince sahabe sözü, makdu denilince tabi'in, tebevü tabi'in ve sonrakilerin sözü anlaşılmalı. Mevkufun isnadı muttasın ve gayrimuttasız olabilir. Yani bu isnat sahih de olabilir, zayıf da olabilir. Fukaha ve muaddisinden pek çoğu mevkufa efer der. Bizim başlığımız neydi bugünkü dersimizin başlığı? Haber. Hadis, haber. Bazı ulema böyle ayırmışlardır. Haber ismi merfu, mevkuf, maktu hepsini kuşatan genel bir isimdir. Hadis, Hadisi sadece Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın söz ve fiilleri hakkında kullanmışlar. Eseri de çoğulu a'sar. Bunları da işte sahabeden, tabiinden, tebeu't-tabinden yani mevkup ve mehtur rivayetler hakkında kullanmışlardır. Bazen eser kelimesinin bazı yani münferit kullanımlarda Allah Resulü Aleyhissalatu vesselama ve sahabelere nispet edilen bütün rivayetler hakkında kullanıldığı da vakidir. Mesela ehli, ehlu ü asar denildiği zaman bu kapsama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilenler de girer. E, fakat hadis ıslahında kullanım az önce söylediğim gibi. Yani e, teknik kullanım bu. İbnü Salah'a göre mevkufa eser diyenler Horasanlılardır. Maktu senedi tabide kalan kavli veya fili hadistir. Maktu munkadıdan farklıdır bir hadis merfu olsun mevkuf olsun yani ister Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilmiş olsun ister ta, e, sahabiye nispet edilmiş olsun ravi sinsilesinde hiç düşme olmadan rivayet edilmişse yani bütün raviler birbirini görmüş birbiriyle karşılaşmış karşılaşma imkanı olan zaman olarak bir kopukluk yoksa buna muttasıl yahut mevsul bu da vasalenin ismi mefulüdür muttasıl veya mevsul denilir e, muttasıl da aslında vasaleden gelme ama iftial babında. Tabiden biri, sabi zikretmeden doğrudan doğruya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivat ederse mürsel olur. Mürsel de irsalden gelir resele kökünden. Resele göndermek demek. Risale diye mektuba derler mesela. Ee, Mürsel de böyle. Gönderme. Yani tabi'in sahabeyi zikretmiyor. Oradan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ediyor. Ona Mürsel denilir. Bu Mürseli celidir. Bir de Mürseli hafi var. O daha sonra ileride gelirse açıklarız. Muttasıl yahut mevsul. Neydi muttasıl yahut mevsul? Kesintisiz. Bütün ravilerin e, birbirini görerek birbirinden rivayet ederek yaptıkları rivayet. Mutasıl veya mevsul, merfu ve mevkufu içine alan, aynı zamanda irsal ve inkıdadan salim olan hadistir. Yani mutasıl ve mevsul dediğimiz zaman, bakın sahih demiyoruz. Yani bu sahihtir demiyoruz. Mutasıldır, bitişiksiz, bitişik, kesintisizdir. Ama sahih olmayabilir. Ravilerinden mesela zayıf olan vardır. Sahih olmaz. Fakat mutasıl veya mevsul dediğimiz zaman, Bunda e, mürsellik veya ınkıta veya mudallik gibi kopma, isnatta kopma türünden zayıflıkları e, nefretmiş oluyoruz. Böyle bir zayıflık yok. Varsa bir zayıflık, ravisinden kaynaklanan bir zayıflık vardır bunda. Mürsel'e gelince i̇bn Salah şöyle der. Mürsel'in ihtilaftan uzak olan şekli, yani e, tanım olarak... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ibaresiyle Ubeydullah bin Adi bin el sonra Said bin el-Müseyyeb ve emsali gibi sahabeden bir cemaate ulaşan ve onlarla beraber oturup konuşan büyük tabiinin hadisidir. Bakın bu tarife dikkat edin. Büyük tabi diyor. Tabinin büyükleri. Tabinin büyükleri Kale Resulullah dediği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle yaptı. Böyle dedi de arada hangi sahabeden bunu aldığını zikretmemişse bu Mürsel'dir. Mürseli celidir bu. Ee, meşhur olan Mürsel'de büyük küçük bütün tabilerin eşit olmasıdır. Yaygın olan budur. Ee, Şimdi aslında tabi'nin tabakası 3 tabakadır. 3 tabaka ayrılır. E, Kibarut tabiinin tabi büyükleri, usta, yani orta tabakası, bir de sigarut tabiindir, Tabi'nin küçükleri. Tabi'nin küçüklerinden gelen rivayetlerde, mürsel olan rivayetlerde, modal olma, yani arada iki ravinin düşme şüphesi olduğundan dolayı e, bunların mürselleri zayıftır. Şiddetli zayıf kapsamındadır. Ama Said bin Müseyyep gibi, Ubeydullah bin Adi bin Hıyar gibi büyük tabiinin mürselleri ise sadece zayıftır. Çünkü onda sadece görünen sahabe düşmüştür. Fakat başka bir illet de olabilir. Yani başka bir tabiinden de almış olabilir. Yani müdebbeç bir rivayet de olabilir aynı tabakadan birisinden. Onu zikretmemiş de olabilir. Ama zahir olan sahabenin atlanmasıdır. Tabinin küçüklerine gelince en az iki ravi girmiş olabilir. Yani muğdal olma riski vardır. Bu sebeple hadis ulemasından pek çok kimse, mesela Zühri gibi, Katade gibi tabinin küçüklerinin mürsel rivayetlerini şiddetli zayıf türüne muğdal saymışlardır. İbn-i bazı hadisçilerden nakletine göre küçük tabilerin irsali, mürsel sayılmaz demiş. İşte bu bizim kastettiğimiz bu. İbn-i de bunu dile getirmiş. Yani küçük tabilerin mürseli, irsal sayılmaz ne sayılır? Mu'dal sayılır. Hakimin i Nisaburi, el müstedrek sahibi, mürselin tabilere has olduğunu söylemiştir. Fakihlerin ve usulcülerin çoğu mürseli tabilere ve başkalarına teşmil ederler. Mürsel ile amel edilip edilmeme sulusunda ihtilaf vardır. İmam Müslim'in mukaddimesinde zikretine göre Mürsel huccet olarak kullanılamaz. Bazı hadisçilerden nakledilene göre Ebu Hanife ve Malik Mürsel ile amel ederlerdi. Bu kimseler ise sahabi ile büyük tabinin Mürsel'ini kabul eder, diğerlerini reddederler. İmam Şafi'yi de bunlar arasında sayabiliriz. Yani Said bin Müseyyep gibi tabinin büyüklerinden gelen mürselleri işte sayı saymıştır İmam Şafii mesela. Bununla delil getirmiştir. Fakat teknik olarak hadis ilminde yani icma edilen esaslara aykırıdır. İnkıta vardır irsalde çünkü ve mürsel zayıf türlerindenir. Ama tabinin büyüklerinin mürselleri eğer diyelim Said bin Müseyyep'e Hasan el Basri'ye kadar ulaşan isnadı sahi ise bunlar işte Mürsel sahih deriz. Mürsel olduğunu belirtiriz. Yani bağlayıcılık açısından bağlayıcı değildir. Ama bu Mürsel nedir? Takviye elverişlidir. Yani şiddetli zayıf değil. Hafif zayıflıktır. Eğer e, diyelim hafızasına kusur olan bir ravi yoluyla başka bir tarihten gelmiş de o ravinin hafızası sebebiyle diğer bir hadis zayıf sayılmışsa burada ne var? İşte Mürsel Diyelim katada diye, Hasan el-Basri'ye veya tabinden herhangi birisine sayı isnatlı oluşan bir mürsel var. Bu mürsel ile onun bu hatası, problemi giderilir. O onun kusurunu giderir ve rivayet Hasan derecesine ulaşır. Şiddetli zayıf olmaması lazım takviye için. Ama mudal ise mudalde şiddetli zayıflık vardır. Evet, bazı hadisçilerin naklettiklerine göre böyle dedik. tebe tabiinden olan kimse, tabiini geçtik, tebe tabiine geldik. Şeyhinin ve sahabenin isimlerini zikretmeden hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ederse, munkatı. Burada bir bu tanımda bir problem var. Şeyhinin ve sahabinin isimlerini zikretmeden hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ederse munkatı e, munkatı bu değil bu muğdal muğdalle benziyor sahabiden evvel iki veya daha ziyade ravi düşmüşse modal. muhaddis isnadın muttasıl olduğunu iham edecek yani böyle bir intiba verecek şekilde şeyhinin ismini iskat etmişse hadis müdellez olur müdellese gireceğiz biraz sonra. Munkatı'ya da gireceğiz <gülüyor> sonraki bölümlerde. Ravi hadisi falanca söylediği şekilde evveline ve sonuna bakmadan rivayet ederse muallak olur. Yani bir isnat zikredme. Mesela İmam Malik Rahimullah diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Buna muallak diyoruz. Veya Buhari başlı olarak pek çok yerde böyle bu tür rivayetleri zikreder. i̇bn Abbas dedi ki şöyle bu muallaktır. İsnat vermemiş. Veya şeyden alıyor direkt. Evzai'den rivayet olduğuna göre evzayı işte falancadan falanca filancadan o falan sahabeden o da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan diyerek e, kendi şeyhlerini atlayarak yukarıya gönderiyor. Bu da muallak hadistir. Evet. Yani muaddisin şeyhlerini atlayarak söylediği hadis. Muallak şey yani, yani şimdi Bizim burada ne? muallakla mudarla arasında şöyle bir fark var. Genellikle muallaklar e, bilinen bir hadise işaret etmek için yapılır. Yani biz bilelim veya bilmeyelim. O bu mesela Buhari bu muallağı zikrettiği sırada kendi asındaki insanlar bu muallağı bilirler. Sahih oldum değil, sahih olmaz şart değil. Böyle bir rivayetten haberdardırlar. Mesela Süfyan-ı Sevri der ki falanca kimseye işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi hakkında ne diyorsun? Allah Resulü bu konuda böyle buyurmuştur. Mesela burada bak talik var, ilak var. Bilinen bir hadisten bahsediyor. İsnadı zikretmiyor. Fakat sorduğu, konuştuğu, o esnada, diyalogda olduğu kişi o isnattan haberdar. Bu isnat bize ulaşmamış olabilir. Muğdal'da tamam. ise, muğdal kesintilidir. Yani bunu hadisin ravisi olan kişi şeyhini, şeyhinin şeyhini iki kişiye naz zikretmiyor. Peş peşe düşmesidir muğdal. Veya yukarıda bir yerde kesintiye uğramış, peş peşe iki ravi düşmüş. Peş peşe düştüğünde modal diyoruz. Eğer munkatı mesela tek bir şeyh düşmüş aradan, şeyhine atlıyor, şeyhinin şeyhinden rivayet ediyor. Ondan sonra şeyhinin şeyhi de kendi şeyhine atlıyor, o da onun şeyhinden rivayet ediyor. İki yerde munkatı denilir buna mesela. Yani inkıta iki yerde bile olsa, peş peşe değilse bu munkatıdır. Peş peşe iki veya daha fazla ravinin düşmesi modaldir. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste munkatı şeyine gireceğiz, tanımına gireceğiz. Bugünkü derste çok fazla terim geçtiği için bazı terimlerin ayrıntısına girmek zorunda kaldık. Eee munkatı ve diğer terimleri de bir sonraki derste bırakalım inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illallah ve esteğfuruke ve etûb ileyk. Bir şey yazalım. Şimdi alayım. Muradan şiddetiniz hakkında diyor ki hocam. Evet. Değil de mesela hiç e, abi sunmadan muallak değil ya de. bu da şiddetli zayıf değil de şey mi oluyor yani bu da şiddetli zayi de. şimdi bu biz muallakı bulursak yani hangi hadisi kastettiğini bulursak yani bunu bulma imkanı vardır yani orada e, bilinen bir hadise gönderme yapıyor tahlik ederek yani onun bilme imkanı vardır muallak hüccet değildir yani ama mesela Bukhari gibi e, münekkit alimlerin veya İmam Malik gibi bazı alimlerin veya Şafii. Bu alimler bu tür muallakları iki sigada rivayet ederler. Birisi cezim sigası, birisi meçhul sigası. Cezim sigası kesin ibarelerdir. Mesela İbn Abbas dedi ki, e, meçhul sigası ise e, kıyla gale İbn Abbas. Yani denildiğine göre veya ruye rivayet edildiğine göre İbn Abbas dedi ki, biz bu ibarelerde ne anlarız? Mesela Bukhari'nin sahinde gördüğümüz bu mahalleklarda en azından şunu biliriz: Bukhari'nin indinde cezim sigasıyla rivayet ettiği, zikrettiği muallak rivayetler en azından Bukhari'nin indinde sahi rivayetlerdir. Ama o isnab bize ulaşması hüccet değildir, burası ayrı. En azından Bukhari sahiylemiştir yani onu. Meçul sigasıyla gelenlerde sahi olabilir de olmayabilir de. Eee, um,